Kardeşi, muazzez bugünle. Namaz kılarken Fatihayı okuyoruz. Allah Hazreti elhamd ediyoruz. Senada buluyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Ne kadar ne kadar sena varsa, hepsi sana ait yarab diyoruz. Ardından Allah Hazreti'nin sıfatlarını tar. na'budu ve Bu ayete de geliyoruz, derin bir hayret hali. Allah-u Teala'nın vasıflarını tadar edince sanki kalbimiz yerinden çıkacak gibi oldu. Diyoruz ki Allah'ım, şimdi huzurundayım. İkrar ediyorum, itiraf ediyorum ki bütün ibadetlerin kulluğum sana mahsustur. Ve iyyake Bu fiilin de mefhumunu hasrediyoruz. Yani diyoruz ki neler istenecekse tamamını senden talep ederim bundan sonra Allahım diye niyazdan buluyoruz ikrar ediyoruz sonrasında ihdine sırayla müstakil diyoruz ki Allahım hamdine başladı, sana etti şimdi buradayım kulluğumu itiraf ettim niyaz ediyorum ki bu halden hiç yıkılmayayım bu duruşumu hiç terketsin. oradaki sıraat kelimesi var. Sıraat kelimesi Kur'an-ı hatimde Aslı sinredir sıraattır. Yola sıraat denir. İnsanlar yola girdiği zaman uzaktan onları seyredin dümdüz bir yola çöle girerler. Yürüdükçe gözünüzde küçülür küçülür küçülür sanki o insan yok olur kaybolur gider yolun içinde. Yola sıraat denir ki içine giren bundan o isim verilir. Biz de diyoruz ki İhlin as-sıratal ve Bicna bizi bu yolda sabit kut ya Rabbim? Peki neden böyle dua ediyoruz? Acılar gelir, musibetler gelir belalar gelir Dilinizle hamd edersiniz ama çocuğunuzu kaybedince malınızı, mülkünüzü yitirince bir anda belki dilinize çok farklı ifadeler gelebilir. Yani yıkılabilir insan yaptığı şu kadar ibadet, şu kadar selam, şu kadar hamd hak ile yeksan olabilir. Habitat, armağan, yubuf, param karşı olur onları. Onun için her gün yalanıyoruz, diyoruz ki belalar semadan üzerimize yağdığı zaman bizi Allah Resulü Aleyhisselam'ın ufkunda sabit kur ya Rabbi. Ona acılar, ona belalar geldiği zaman nasıl sabretmişti biz de o sabrı senden niyaz ediyoruz. Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o hamd kulların bela mahşerinde yıkılmadan nasıl ayakta durabileceklerini hem kendi hayatından hem de kendi çevresinde en yakın olan ashabının kendi ailesinin hayatından örneklerle bize arz ettiler <gülüyor> Tirmizi rivayeti diyor aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak melekle de soruyorlar Kabalutun <gülüyor> gen parasını aldınız. Fea etti ya Rabbi. Elhamdülillah verdi, dedi. Verirken sormadın ki alınca sorasın ya Rabbi. İnna Kalan yıkılmayan kulum için cennette bir köş yapın, onu da ham köşkü olarak isimlendirin. Yani ham de yıkılmayan kulun ahiret mükafatı İmam Buhari ile Müslim rivayet ediyor. Ayşe annemizden geldiği bu hadis. Ayşe annemiz duyuruyorlar ki Allah Rabbaniha. Allah Resulü Aleyhisselamın son amalı. Bütün azvadı cahiran evde toplandık. Ona dua ediyoruz. Fatıma'yı çağırdılar. Kerimedil Fatıma Hanım aleme. Allah Resul Aleyhisselatu Vesselam ahirete gidince Fatıma'ya sordum Fatıma. Neden ağladın, neden güldün anlatır mısın? Şimdi söyleyebilirim dediler. Buyurdular ki yanına vardın babamın. Babam beni sağ tarafına oturttular. Sonra buyurdular ki kızım Cebrail işaret etti. Ben Rabbime ben Allah'a gidiyorum. Sen geride kalıyorsun. Sadatı sen ahirette Müslüman kadınlarının efendisi olacaksın Fatıma buna razı olmaz mısın? Dediler o zaman gülmeye başladı. Fatıma radıyallahu anha namazda hamd ediyorlar. Babasını kaybedecekler ağlıyorlar. Fakat Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam kerimesine, fatımasına namazdaki hamdi anlatıyor, onu hatırlatıyor. Cennetin nimeti Onun için ilgine sıra atan Mustafa. Bizi Allah Resulü'nün o dost doğru yolunda kaybet Musibetler, acılar, semadan yağdığı zaman insanlar yıkılırken isyan edince Habibin Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında dimdik duracak iradeyi bize lütfet yara onun için Fatiha'yı her gün şu kadar defa atıyor. seviyisinde bir kadından bahseder. Kadın 20 tane çocuğu var. Doğan hepsini elleriyle mezara koyar. Çocuğu olur, hiçbir çocuğu altı aydan daha fazla yaşamaz. Bir çocuğu olur, üç ay sonra mezara koyar. Başka bir çocuğu dünyaya gelir, dört ay sonra onu da mezara koyar. Derken, 20 tane çocuğunu elleriyle kavra koyar bu kadın. Her gördüğünü halini arz ediyor ve il kullarına Kulların yanına gidiyor, diyor ki, benim halim budur. Ben öyle Allah'ın bir kuluyum ki, dokuz ay karnımda taşıyorum, fakat altı ay bile sevinemiyorum. Cana ı Hak hemen yavrularımı elimden alıyor, bir anne olarak onlara doya doya bakamıyorum diye feryat ediyor kadın. Bir gece rüyasında, köşkün üzerinde kadının adı yazılıdır. Sonra ona derler ki, işte bu köş senindir. Kadın o zaman der ki ya ben, ben zannediyordum ki ellerimle mezara koyduğum yavrumlarımı kaybediyorum. Onlar toprakta çürmeyecekler. Şimdi görüyorum ki sizin yanınızdaki her şey kaybolacak. Babalar. Çocuklarınız kaybolacak, belki çocuksunuz, babalarınızı kaybedeceksiniz. Ama buradan Allah'a gönderdiğiniz kaybolmayacak. Oma indallahib aki ya Rabbi ben alıyordum, yavralımı aldın Allah'ım diyordum. Şimdi görüyorum ki 20 tane yavrum senin huzurunda hiçbiri kaybolmamış. Sen emanetlerini zahet ettin zayet edin. ya Rabbi, yıkılmayan bir kadın, hamdine nefa gösteren bir kadın. Mustafa Lütfi Menfelüti diye bir elik vardı, vefat etti. Onun Nalarab diye bir kitabı var. Onun birinci cildinde Defus Sadir diye yavrularından bahseder. Diyor ki, yavrusunu görmüş, eve dönüyor. Eve dönerken bu halini anlatıyor. Evladım, şimdi kabrinden geliyorum. Ellerinde toprakların var. Sanki Muharebe meydanında savaşı kaybeden bir kumandan ya, doktora gitmiştim. Senin halini son defa anlatmıştım. Bana bir reçete yazmış, onu alıp eve gelmiştim. Kağbura, kocaman şişere, eskiden inançları büyük şişere koyarlardı Çok eskilerden Aldım getirdim. Senin derman oluyor. Fakat o ilaçları kabul etmiyordu. Zorla yanına seni Allah'a kulladım. Anladım ki innel emra emrullahi innel emra emrullah anladım ki emri Allah'ın emridir. Doktorun ilacının, doktorun reçetesinin çaresi yoktur. Onu anladım yavrum. Seni gönderdim. Senden önce bir kardeşini, ondan önce de iki kardeşini ellerinle kabre koymuştur. Şimdi evlime Yalnız Rabbimle baş başayım diyorum ki verirken sormadım ki alırken sorasın. Lüfum da hoş, kahrım da hoş. Mâ indekum yenfelu ve mâ indellâhi bâd. İnnel amrâ emrullâh. Madem ki emir Allah'ın emridir. Madem ki dünyada kaybettiklerinizi ahirette bulacaksınız. Bir bana düşünün. Kemata bir yavrusu için ne kadar uğraşı, öteye koşar, birye koşar. Kabul etmeyen o belediye zorla o ilaçları vermeye çalışırlar ve bütün bu acıların üzerine o yavrunun tavudunu taşıp e e kabre koyar. Ağlarken Kur'an ona konuşur. Şimdi hammet mekâramdır. Şimdi itina sıradan musabîn. Şimdi ayakta kalma mekâmdır. Hazreti kâhın yok olmama kanıdır. Fatıma gibi cennetin nimetiyle sevinme kanıdır. Madem ki 20 tane yavrusunu kaybeden anne, hepsini Allah'ın huzurunda bulacak. O halde bela edince neden